İdğamı bilâ gunne. Tanımı tenvin veya nunu sakin'den sonra lam ve ra harflerinden ki parantezinde görüyorsunuz biri gelirse idğamı bilâ gunne olur. Kardeşlerim burada da idğam var. Yani birbirinin aynısı veya aynı cins harflerden birincinin ikincisine dahil edilmesi. Fakat burada tutulma olmaz ve hemen süratli bir şekilde okunarak devam edilir. Örneklere geçmeden önce tanımla alakalı küçük bir açıklamada bulunalım yine. İdramın bilâ bu ne olacağı zaman ya temin olacak iki üstün iki esre iki ötreye temin dediğimizi hatırlayın veya nunu sakin dediğimiz cizimlünun olacak. İşte temin veya nunu sakinden sonra lam ve ra biri gelirse idramı ne olur. Şimdi örnekleri görelim. İlk örneğimiz min rabbihim. Her zaman olduğu gibi ok işaretinin sağındaki olan bölüm Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bölüm. Ok işaretinin sonundaki olan bölüm ise biz bu Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bölümü okurken nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölüm. Bakalım. Min rabbihim derken Burada nunu sakin gelmiş. Nunu sakinden hemen sonra idgamı bilavun harflerinden ra harfi gelmiş. Öyleyse nun ra harfine idgam edilecek. Ok işaretinin sonundaki bölüme baktığınız zaman şeddeli ra harfini görmüş oluyorsunuz. Demek ki nunu sakin ra harfine çevrilmiş ve arka arkaya iki ra harfi de geldiği için bunun iki tane olduğunu ifade etmek için başına şedde işareti konur. Aslında şeddi işareti koymuyoruz tabii. Biz size bunu nasıl okunması gerektiğini anlatmak için yazıyoruz. Uygulamayı görelim. Mir rabbihim demek ki burada min rabbihim yok. Katıyoruz. Mir rabbihim buradaki sakinin doğrudan ra ne dönüştüğü için okurken mirrabbihim diğer örneğimiz gafurun rahim burada da tenvin gelmiş ötre olarak kırmızı işaretli yazmışız tenvinden hemen sonra yine idgamı bilagunne harflerinden ler harflerinden ra gelmiş dolayısıyla tenvin diye gördüğümüz o çift ötre ra harfine dönüşür Okuyalım. Gafurur Rahim. Nitekim okun sonundaki örneği, Ra harfini görüyorsunuz. Şeddeli olarak gelmiş. Aslında tabi bir kez daha ifade edelim. Orada öyle şedde falan yok. Ancak biz tenminin Ra harfine dönüştüğünü göstermek için öyle yapıyoruz. Okuyalım. Gafurur Rahim. Örnek örneğimize geçelim. Burada hudenlilmütekîn derken tenvin gelmiş iki üstün olarak. Tenvinden hemen sonra idrâm bilavunu harflerinden ler harflerinden lam gelmiş. Dolayısıyla buradaki tenvin doğrudan lam harfine çevrilecek ve bunun çevrildiğini göstermek için de zaten ok işaretinin sonundaki şeddeli olan lam harfini görüyorsunuz. O halde okuyalım. Hudenlilmü hüdellilmuttagin hüdellilmuttagin Arkadaşlar bir kez daha ifade edelim ki burada daha önceki örneklerde görüldüğü gibi okun sağındaki bölüm Kur'an-ı Kerim'de geçen orijinal örneklerdir. İşaret işaret okunun sonundaki bölüm ise sağdaki bölümü tecrütlü olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümdür. Şimdi örneklere geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khaf min munsin janifan fa فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِتْنَعَ لَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ İkinci ayeti kelimemize geçelim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيْعَ اِيمَانَكُمْ reversım.. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءْمُ فُرْرَّحِيمِ Üçüncü örneğimiz <gül> وَمَا كَانَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ خَيْرٌ ve yilülli külli hümeze <Gülüşmeler> til Bir sonraki örneğimiz Mir <Gülüşmeler> Rabbihim Diğer ayet kelime. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا غَلَنَّ تَفْعَلُونَ فَتَكُونَ لَكُمْ نَارًا الَّتِي مَوْقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تُعِدُّ ذَاتَ الْأَلِفِ milledün Şimdi arkadaşlar okumuş olduğumuz bu ayeti kelimelerdeki örneklere geçelim. İlti ayet-i sonunda inna allahe rahim derken yeşil renkte yazmışız görüyorsunuz. Orada tenmin gelmiş. Çift ötürü olarak görüyorsunuz. Tenminden hemen sonra gidganı bilagunnenin iki harfi olan lam ve ra'dan ra, ra harfi gelmiş. Dolayısıyla buradaki tenvin doğrudan ra harfine çevrilerek okunur, idgam edilir. Okuyalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Diğer ayet-i kerimedeki örneğimize geçelim. <Gülüyor> Burada da yine tenvin gelmiş. Çift ötreli olarak. Tenvinden hemen sonra yukarıdaki örneğimizin aynısı ra harfi gelmiş. Dolayısıyla buradaki tenvinimiz ra dönüştürülerek okunur. İdram yapılır. Okuyalım. Le ra rahim. Le rahim. Diğer örneğimizde de arkadaşlar hayrun lev derken görüyorsunuz orada burada da tenvinden sonra ler harflerinden yani lam ve ra harfinden lam gelmiş. Dolayısıyla buradaki tenvin lam harfine dönüştürülerek okunur. Okuyalım. Hayrullem Hayrullem Hayrullem Evet. Ondan sonraki örneğimiz veylülliküllü derken yine burada ilk örneğimiz tenvinden sonra ler harflerinden lam gelmiş. Dolayısıyla buradaki temin lam harfine idrak edilerek okunur. Okuyalım. Vellilli kulli vellilli kulli. Ayetin devamındaki diğer örneğimiz yine teminden sonra yine lam harfi gelmiş görüyorsunuz. Temin lam harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. Humezetil lumeze. Hümezetil Lümeze Diğer örneğimiz, Nun-u sakinden sonra Ra harfi gelmiş. Dolayısıyla buradaki Nun harfi Ra harfine idgâme edilir. Okuyalım. Nir Rabbihim Diğer ayet-i baş kısmındaki örneğimize gelelim. Burada da Nun-u sakinden sonra ler harflerinden Lam gelmiş. Okuyalım. Fe-illem Görüyorsunuz buradaki Nun doğrudan doğruya lam harfine çevrilmiş oluyor. Okuyalım. Feillem, fe illem Son örneğimiz, yine nunu sakinden sonra lam harfi gelmiş. Buradaki nunu sakinde lam harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. Milledün gibi. Demek ki temin veya nunu sakinden sonra Lam ve ra harlerinden biri gelirse tenvin veya nun sakin bu harflere çevrilerek okunur ancak burada hunne yapılmaz hunnesiz olarak okunur